Program yayınlanınca arayan arayan Ankara'dan Geçmiş Herhalde büyük bir şey var zannede Diş hocam Olsun sevenleriniz olsun. Çok elhamdülillah Hocam Kul hakkı konusunu Konuşuyorduk Bugün bir başka kul hakkı Alanından konuşalım Diye düşünüyorum Yöneten yönetilen Arasındaki kul hakkı Konusu yani bu alan kolay bir alan değil ee, öyle zannediyorum yani ilk İslam halifeleri Hulefa-i Raşidin döneminden örnekler var ee, diyelim Hz. Ömer'in kenarı Dicle'de bir kurt aşırsa bir koyunu gelir de adli ilahi Ömer'den sorar onu ee, diye Mehmet Akif'in şiirine yansıyan e, Hz. Ömer hassasiyeti mesela yani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 Yani Kendini kamuoyu oluşturma vatandaşın hmm. hakkı destek verme. Sadece evinin önündeki çukuru kapatmadığı zaman belediye belediyeyi arayan vatandaş görevini yapmış vatandaş değil. Evet. İslam ortamında konuşuyoruz hmm. tabii. Yani birinci tespit etmemiz gereken mümince konuşmuş olmak için gereken şey karşılıklı bu haklar. Evet. Anne baba çocukların birbirlerine karşı hak sahibi oldukları gibi. Iki, İşçi işverenin birbirine karşı işçinin de hakkı işverenin de hakkı, hakkı olduğu borcu gibi. olduğu evet. gibi. İki biz siyasetten konuşuyoruz konuşacağız mecburen çünkü yöneten ve yönetilen dediğimiz zaman en tepedeki şahıstan en altta işte 5 haneli bir köyün muhtarından da söz ediyoruz aslında.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 Çok önemli bir ne konu. Ne açıdan e, Mesela, akide kitaplarına konu oluyor. Çok önemli. Yani normalde yani günlük... imanla bağlantılı bir <gülüyor> boyutu olduğu evet. için. Bilhassa hey. ümmeti Muhammed'in ehl Sünnet dışındaki e, fırkaları, şiilik bunu imana taalluk eden bir konu gördükleri için yönetilmeyi, başlarındaki halifeyi bunu akide kitaplarına taşımışlardır. ehl Sünnet'in uleması da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 Belediyenin meclis üyesi de olabilir. Bir okulun idarecisi olabilir. Okulda da müdür tabi, tabi. yani Okulda bir şehir nihayetinde evet. gibi. Yani hadis-i şerifte şöyle enteresan bir cümle var. Ee, zannederim bunu medyatik bir ölçü olarak kullanabiliriz. Bu ümmetimden diyor Efendim sallallahu aleyhi ve 10 hadis-i şerif on kişilik bir gruba yönetici tayin edilip de onlara Allah'tan korkarak yöneticilik yapmayan cenneti koklanamaz diyor. Evet. Büyük bir tehdit hocam Cennetin kokusunu koklanamaz Veya benzeri ifadeler de var yani. evet. e, Cehennem onun olur Gibi manasında Yani bir 10 kişiye imza atıyor musun sen evet. Tamam yönetici kabul ediyor şeriat seni evet. e, Hadis-i evet. şeriften o anlaşılıyor evet. Bir 10 kişinin sorumlusun. Bu sorumluluk işte e, Bir kampta Ağabeylik e, yapan kişiye de ait Aynen evet Belediye meclisinde imza atan bir meclis üyesine de ait parlamentodaki e, belki bir aşiret reisine de ait vesaire yasalsa evet. yasalsa aşiret reisi yani korsan olarak toplamış etrafında insanları çete gibi olmuş o zaten varlığı muteber değil kendi yasalarını uyguluyor <gülüyor> aşiret evet ya şöyle de olur üstadım dernek başkanı da bu dernek başkanı, vakıf başkanı, da. başkanı Tabii da bu ki, vakıf başkanı, vakıf başkanı. başkanı. mesela hadis-i şerif ne buyuruyor Sizden bir grup yolculuğa çıkınca Üç kişilik bir grup yolculuğa çıkınca birini emir seçsindir. Evet. Ya çok enteresan. Yani o emir de diyor. bir anlamda yönetici mesela oluyor. Mesela geçen hafta Almanya'ya gitmiştiniz. Kaç kişi gittiniz hocam? İşte 19 kişi falandık. On e, 19 kişi emiriniz olması gerekiyordu. Evet. E, Var o... emirimiz, yol emirimiz. E, yol emiriniz. Evet. İşte bu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 Öyle yemeği yememden önemli bir yerdeki onurumun korunması. Muhakkak o, evet. Onur daha değerli yani. Tabii yani tabii. Medyatik çağda, mesela fotoğraflarda hep sen çek deniyor... ...bu, bu <gülüyor> fotoğrafçı kalıyor adı, hiç gezide yok gibi oluyor. Evet. Bunlar idarecinin, yani neyi örneklendirmeye çalışıyor? alması lazım. İdarecinin bu hassasiyetleri evet. kontrol etmesi gerekiyor. Kim veya, kuytu alanda kaldı, kim...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 çok duygusal bir konuşma yaptı. Ağlayacak gibi oldu. Belki de ağlamıştır yani ben gözlerine evet. dikkat etmedim. E, emekli oluyorum. Hakkınızı helal edin. Dört senedir burada size namaz kıldırdım. İşte şu kadar senedir imamım ben. Sizden çok mutluyum. Cemaatte kalktılar, kucaklaştılar falan. E, beni tanımadı imam efendi. E, ben yan açtım aleyküm selam. Ben dedim bir namaz kıldım, bir namazlık helallik verebilirim size dedim. Esprimden hoşlandı.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 Nah da diyebiliriz. Piyasaya geçici bir müdahale. Müdahale, müdahale Çünkü mal gel, mal azaldığında stokta kalanını pahalı satıyor <gülüyor> esnaf. Buyurmuş ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben Allah'ın huzuruna çıktığımda kul hakkı ile çıkmak istemiyorum. Daraltan da genişleten de Allah. Ben ne yapayım? Buyurmuş. Evet. Yani çok piyasayı daraltan da genişleten de Allah. Hocam bu çok önemli. Bu evet. sebeple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 Liyakatı olmadan nasıl oturur? Tabii hepimiz bunu çok iyi biliyoruz. Burada biz mikrofonun önünde izah etmeyelim bunu. Evet. Torpille, adam kayırmayla vesaireyle. Evet. Çünkü eğer biz liyakatı, yani liyakat anlaşılan bir kelime mi acaba? Tabii layık olma diyelim. Yani o, liyakatı, o görevin uzmanı olma, uzmanı hakkı olmuş, olma. Evet. Mesela en basit örnek vereyim hocam. Çaycılık liyakat gerektiriyor mu, gerektirmiyor mu?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 şeriat inceliklerini itibar etmeyen bir devlet. Yoksa yani Mesela. Mesela. E, herhangi bir devlet. Ne kere bir ifade kullanıyorum bunu. E, bizim ihya ül dinimizi ölçü alıp da memur nedir, amir nedir ayarlayacak bir yapı yok ortada. Evet. E, biz çekilelim bu dünya e, buna iman edenlerin olsun demem mümkün değil. O zaman kendimi dinimi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 Yıllık, yıllık program yapar Şeriatla çelişen bir tarafı yok e Şeriat da olsa bunları diyecek zaten evet. Haftalık program yap diyecek evet. Günlük program yap diyecek Bu düzenlemeler Müslüman yöneticiyi bağlayıcıdır Ama Şeriata bir, aykırı olmayan Yüzde yüz şeriata ters düşen Maddeleri hariç Hariç Hariç, hariç.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 Veyahut onun filan kabiliyetinin gelişmesini Peki hocam, burada Bence asıl sorun şuralarda toplanabilir Mesela e, İslami olmayan Yani sistemin bir kuralı Bunu <gülüyor> uyguluyorsunuz Ve bundan e, başka Müslümanlar zarar görüyor <gülüyor> Değil mi yönetici olarak uyguluyorsunuz Siz dediniz ki Allah'a yani af dileyerek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 Evet. Tıpkı akşam arkadaşlar içki içmeye gider ben gitmedim. Ben gitmedim. Dolayısıyla ben mesul değilim. Ama belediye başkanı bunu emrediyor. Ee, tab oradaki mesela istimlak müdürü de uyguluyor. Evet. İstimlak müdürüne ne düşer burada? Bu örneğimizi konuşuyoruz. Evet, evet. ee, Başkanın bu bir insan kul hakkıdır. Evet bunu yapmanız yanlıştır. O zaman sizi bu görevi bırakın istifa edin der. İstifa eder gider. Evet. işte mümin dirayeti budur. Tamam. İstifa. Ben bu tip arkadaşlara evet. çok soruluyor oluyor diyorum gibi şartım var ama diyorum. İstifa dilekçen evraklar arasına konacak mı? Konacak <gülüyor> diyor. Çünkü başka türlü istifaat yanlış anlaşılmaz. Büyük harflerle yazacaksın. Şu şu zulme razı olmadım. Razı olmadığım için mümin Müslüman kimliğim